Dünyanın Cazı Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Sanat Deli Orman bu akşam dünyanın cazını Barınhan'a taşıdık 17. Uluslararası İstanbul BNL'i kapsamında dünyanın cazı programını birazcık da formatı değiştirerek hatta Açık Radyo'da 17 yıldır devam eden harika bir programın harika bir sunucusuyla işbirliği yaparak azıcık değiştirdik ve adını cazın renkleri yaptık. Çünkü bu akşam bu özel yayındaki konuğum efendim... Gülçin Orgun şu anda bizlerle birlikte tam karşımda oturuyor. Hoş geldiniz Gülçin Hoş Hanım. Hoş bulduk. Benim için de çok büyük bir keyif Dünyanın Cazı'na konuk olmak. Sanat Deli Orman bayıldığım bir sanatçı. Albümlerini büyük bir zevkle dinliyorum. Programcı olarak ayrıca seviyorum. Dünyanın Cazı programları da çok güzel. Beni bu programa davet etmesi beni çok sevindirdi. Böylece Biennial'in de bir parçası olmuş oldum. Çok mutluyum. Esas biz sizi çok seviyoruz Gülçin Hanım ve koyu Mavi programı aslında bu akşamki programın formatına ilham oldu. O yüzden de sizsiz siz asla gerçekleştiremezdim bu programı. Senelerdir bir renk üzerinden bir yolcular çıkardınız bizi nerelere nerelere gitti o koyu tonlar. Ama bugün... Bütün renklere doğru bir yolculuk evet. yapacağız değil mi? Dünyanın bütün renklerine, seslerine evet. ve titreşimlerine evet. açık radyodayız. Kainatın şimdi. bütün renklerini Kainatlı. cazda süreceğiz efendim. Bunun için de böyle bienele yaraşır olsun diye bir oyun hazırladık ufak. Ee, bir iki malzememiz var. Bir tanesi e, çok senelerdir kütüphanemde duran e, deneysel diyebileceğim aslında bir sözlük çalışması. Ayşe Davaz'a ait adı Renk Kavram Sözlüğü. Ana renkler ve bazı ara renkleri başlık olarak almış bu sözlük ve oradan diyelim ki işte kırmızı diyor. Kırmızı kelimesiyle bağlantılı ne kadar kelime, fiil, yüklem, sıfat varsa bunları çağrışım mantığıyla dizmiş. Aslında akademik de bir çalışma. Bunu böyle bir köşeye koyduk biz. Ondan sonra renklerle ilgili hoşumuza giden, değil mi? Caz dünyasından parçaları topladık. Sonra her parça için bir mesela kırmızı ise o ama nasıl bir kırmızı sözlüğü açtık Ayşe Davaz'ın sözünü ve o parçaya uygun bir alt başlık bulduk. Ne bileyim işte ateş kızılı mesela ya da nedir ee, nar kırmızısı gibisinden böyle 22 parçalık bir liste oluşturduk. Sonra buraya geldik efendim. Barınhan'daki hem bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan açık radyodan çalışan arkadaşlarımız hem de konuklarımızla bir kurra çekilişi yaptık. Evet, evet her renk için bir şarkı biz seçmiştik ama 22 evet. adetti bunlar. Halbuki programın evet. saatini ancak 5-6 tane ya da evet. 7-8 tane sığacak galiba. Aynen. Böylece rastlantısallığı da biraz işin içine kattık bu oyunun ve Şimdi biz bu parçaları hem size çalacağız hem de hangi parçayı kim seçti adını da anons ederek o kişi için aynı zamanda çalıyor olacağız. Ve bu program bittikten sonra da 22 parçanın da bulunduğu bir playlist oluşturarak onu da sizlerle online olarak paylaşıyor olacağız değil mi Gülçin? Evet, evet. Kura çektiğimiz şey de rengarenk bir origamiydi. Evet. O 22 Bölümlü bir origamiydi. Evet böyle çiçek şeklinde bir de, onun her yaprağının içinde böyle kağıtları sıkıştırıp koyduk evet. eğlenceli oldu evet. bayağı bir. Şimdi o seçilen 8 parça yanılmıyorsam evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça e, ve seçenlerin isimleriyle anons edeceğiz. Hem de bu parçalar hakkında da biraz duygu düşüncelerimizi ve hikayelerini sizlerle nacizane paylaşacağız efendim. Ee, öncelikle ben tabi sözü e, konum çok sevgili Gülçin Han'ıma bırakmak istiyorum ilk parça için mesela. Evet. İlk, e, acaba kim seçmişti ve hangi parça? İlk seçimi e, tesadüfen şu anda da e, prodüksiyon masasında olan Selahattin Çolak seçmişti. Stüdyomuzda ziyaretçi olan Açık Radyo dinleyicilerimiz de var. E, Selahattin Çolak'la başladık. E, Brad Maldon, Sky Turning Grey isimli parçasını seçti. Kura ile seçildi bu. Bu parçayı Elliot Smith için, genç yaşta hayatını kaybeden Elliot Smith için yazmış Brad Maldon. 2010 yılında yayınlanan albümünden. Burada Green renk daha çok... Hüzünlü bir tonda olduğu için kül rengi diye adlandırdık bu grinin tonunu ve evet, şimdi rengi de hüzünce de bir parça altı dakikayı aşkın o yüzden hemen e, dinlemeye başlayalım. Bu seçimi de e, evet Selahattin Çolak yapmıştı. Brad Maldau Sky Turning Grey. Buyursun Brett McDowdan dinledik. Sky Turning Grey, mavi gökyüzünün kurşuni bir griye dönüşünü anlatıyordu. Elliot Smith içinde, piyanoda Brett McDow, tenor saksafonda Joshua Redman, bassta Larry Grenadier, davulda da Matt Chamberlain eşlik ediyordu. Bir sonraki kuralımız da yine. Evet, evet. <gülüyor> hemen peşinden gelen dördüncü sıradaki şarkımızın. Talihlisi de <gülüyor> Gamze Öztürk oldu bu kurayı çeken. Ee, mor rengi seçmiş ama nasıl bir mor? Kurşuni bir mor bu da. Neden kurşuni mor dedik? Hacabı hatırlıyor musunuz? Ee, onda da şey bu, Jimi Hendrix yorumu aslında. Hı -hı. Purple Haze'i yorumlamış en, en, Vietnamlı gitarist Enguyenle. Ee, Jimi Hendrix için bu şarkı içinde hep uyuşturucu için olduğu falan söyleniyor ama kendi yorumu daha Hı -hı. ilk yıllarında yaptığı bir beste bu. Bu ee, Days of Day of Dreams kitabından esinlenmiş Filippo e, Zepharmy'nin Morbisis'in uzak bir gezegen sakinlerini değiştirmesi Hı -hı. E, üzerine görmüş olduğu bir rüyadan esinlenmiş. O, o yüzden böyle biraz gizemli, kurşuni bir mor Kurşunlu. dedik. E, en güvenli ha, mi? e, gitarda e, Michel Alibo elektrik basta Terry Lynn Carrington'da davullarda Purple Haze o zaman hemen ikinci rengimiz olan mordan kurşuni mordan purple haze dinleyelim efendim. Buyursunlar. <gülüyor> Evet efendim şu anda acayip güzel bir manzaramız var bulunduğumuz odadan penceremizden ilk defa dinleyicilerimizi izleyebiliyoruz onlar da bizi izliyorlar hatta bir fotoğraflarını çektim sanat deli orman instagram hesabından bakabilirsiniz etiketliyorum da açık radyo olarak şimdi efendim e, Gülçin Hanım'dan bir anons daha geliyor sıradaki parça ile ilgili kim çekmişti bu rengi ve parçamız nedir acaba bu rengi Aslı kocamaz e, seçmişti e, Norveçli pianist Ketil Bjørnstad'ın e, White e, isimli beyaz e, isimli e, parçasıydı aslında bu bir suite e, Dance of Life e, Edward Munch'ın e, itaf olarak yapmış bunu Devotions albümünde 2007 yılında. Burada da renkler bizim bu akşamki temamız gibi bir takım kavramları temsil ediyor. Beyaz masumiyet, kırmızı tutku, siyah da acı üzerine biz beyaz kısmını seçtik. Ee, o yüzden şimdi onu çalacağız. Bu kar beyaz oluyor hatta değil mi? Hatta kar, beyazı, kar doğru, beyazı. çeşit beyazımız evet, vardı. Şimdi şey kuru <gülüyor> kağıdından röntlülüyorum da, evet. Burada da e, basda e, Anderson var, e, Hı -hı. davulda Alex Dyer var, flüt, bas klarnet, altosaxofon da da Wolfgang Pushkin var. O zaman hemen dinleyelim beyazı efendim. Buyursunlar White. Thank you. Evet Aslı Kocamız'ın seçtiği masumiyetin kar beyazını dinledik efendim. E, Ketil şimdi e, Şimdiki numaramız 10 numaraydı ve 10 numarada da e, bizi gün batımı rengi vardı. Onun pembesi aslında. Bu parçayı asla çok güzel oldu bu parçanın kurada çıkması. Çünkü Haşabay Mountain, Stacy Kent'in açık radyoda İlk yaptığım dünyanın cazı programında çalmıştım bunu güzelde bir anası vardır. Bir tür ninnidir aslında bir film müziğinde kullanılmıştır bu. Ondan sonra da birçok sayısız kayıtları yapılmış böyle bir küçük çocuğun böyle masumca uykuya dalışına sanki böyle sessiz bir dan gün batımı eşlik ediyor öyle hayal edebilirsiniz. Şimdi Haşabay mantını Stacy. Kentin o yumuşacık sesinden dinleyelim efendim. Buyursunlar. Argento breeze From Hushabai mountain Softly blows Over lullaby bay. It fills the sails Of boats that are waiting Waiting to sail Your worries away It isn't far To hush-a-by mountain And your boat Waits down by the key The winds of night So softly are sighing Soon they will fly Your troubles to see So close your eyes On Hushabye Mountain Wave goodbye To cares of the day And watch your boat From Hushabye Evet bu güzel ninni peki kim seçti onu atladım biraz önce kusura bakmayın. E, Haşabay Mant'ın parçası da e, radyomuzun çok sevgili yayın asistanı Nazlı Zaman'ın seçimiydi. Bu parçayı da ona gönderdik. Şimdi e, kuralı çekilen e, başka bir parça var. Ay, hepimizin de çok sevdiği bir parça üstelik caz e, literatüründe. Spain dinleyeceğiz değil mi Gülşin Hanım? Aa, evet, Ama evet. bu Spain'e biz... Kiremit kızıl rengi demişiz. E, i̇ki sebebi var. Bir tanesi tabii Spain olması Endülüs çağrışımı. O Endülüs mimarisindeki renk çağrışımı. Bir yandan da bunu seslendirecek Alcero. Onun hep böyle e, may he rest in peace diyorum. Allah rahmet eylesin. Hep böyle güzel... Kiremit rengi ya da kırmızı renk tişörtler giyerdi konserlerinde. <gülüyor> Hep sıcacık buçuk alev alev bir enerjisi vardı. O yüzden bu parçayı da kiremit kırmızısı rengini atfetmiştik. Şimdi Alcero'dan Çik Kore bestesi olan bu parçayı e, tabii ki kim seçti onu da hemen söyleyelim bu güzel parçayı da Açık Radyo dinleyicilerimizden sevgili Turgay Erbey Bey seçtiler. Şimdi bu parçayı hem size hem de kendisine armağan ediyoruz efendim. Buyursunlar. And yet it's all I have of our past love A postcard to its ending Brighter days, I can see such brighter days When every song we sang is sung again And now we knew We knew this time it's for good And we'll love us once again And you're near and the leaves of brown on the ground In Spain I did love and adore you The nights filled Remember the leaves of on the ground. Our love was a Spanish fiesta. The bright lights and songs were our joy each day, and the nights were the heat of the yearning. I can't bring all my desire, can't erase memories on fire. And I get a picture of all our yesterdays. Yesterday, I can say I get a kick melody And we live again As if dreaming The sound of our Evet Spain'i dinledik. Aljero'dan ve renk çarkımızı döndürmeye devam ediyoruz. Bir sonraki parçayı kurada yayın koordinatörümüz Didem Genç Türk çekti şu anda karşımızda Fire Walls. Bu parçanın da renk kodlaması efendim Ateş kırmızısıydı. Wow. Evet. Kimler çalıyor peki? Bir bakalım. Malvol var, piyanist Eric Dolphy var, Booker Little var. Çok sağlam kayıt. Eddie Lockjaw Davis, Big Band'de eşlik ediyor. Şimdi karşınızda Firewalls. Yeah. <gülüyor> Evet, evet efendim. Bu arada güzel bir mesaj aldım. Paris'ten de bizi müze gezerken hem de dinleyen dostlarımız varmış. Ee, burada İstanbul Barınan stüdyolarından Suzan Hanım ve Wolfgang Bey de çok sevgilerimizi iletiyoruz Paris'e. Şimdi efendim hazır Paris demişken aslında Fransızca isimli bir albümden, Türk bir jazz müzisyenin Fransızca isimli bir albümünden bir Yobin bestesi yorumu gelecek. Tuna Ötenel'in Voyager albümünden bahsediyorum. Ee, bu Jazz and Will etiketiyle 2000'de çıkarmışlardı. Ee, eserin esas adı Estrada Branca. Ee, Yobim'in e, annesi ve babası, vefat etmiş olan anne ve babası için e, yaktığı ağıtlardan biri diyebiliriz Beyaz Yol adı. Belki de e, aile evine giden o Beyaz yolu gönderme yapıyor. Şimdi Tuna Ötenel'in e, çok özel... Ee, klasikleşmiş yorumundan dinleyeceğiz efendim. Kır beyazı, e, kır beyazını bu arada e, temsil ediyor bu parça ve bu e, kuranımızda da parçayı seçen e, ve parçayı armağan ettiğimiz kişi ise Can Arman Sevim efendim. Buyursunlar. <gülüyor> Açık radyoda dünyanın cazında sanat deli ormanla birlikte ben Gülçin, orgun koyu mavi birlikte cazın renkleri. Temalı programımızı e, yapıyoruz. Evet. <gülüyor> ben de dahil ettiğin için çok teşekkür ederim. E, devamını da yapacağız çünkü 22 tane e, renk tonu için 22 şarkı seçmiştik. E, tabii ki birçoğu e, sığmadı. E, bir koyu mavi de bu sefer sanat deli orman koyu mavi evet. konuk olur yaparız tabii ama tarihi ki. henüz belli değil. Onu belirleyince Onu sizlerle belli, belli olunca Aynen. paylaşacağız sizlerle. Aynen aynen ben çok çok sevdim bu renk meselesini devam edelim. Gerçekten isterim. E, o duyurusunda sizlere ayrıca ileteceğiz. Ayrıca e, bütün bu organizasyonun gerçekleşmesini, e, emek veren e, herkese çok teşekkür ediyoruz e, sizin programın 17. yılı 17. bir enalde de böyle bir araya gelmiş olduk şimdi son parça aslında Kurra'da e, doğa ün yaylar seçmişti bu parçayı İyi ki de seçti çok sevindim e, çünkü e, bu aslında bir caz kaydı değil ama harika bir doğaçlama performansı ki bu albümü dünyanın cazına çaldığımda dinleyicilerimizden de çok güzel mektuplar almıştım arp ve kora duosu aslında bu. Arpı zaten biliyoruz ama arp'la ilgili ilginç olan durum şu. İngiltere'nin ünlü bir arp sanatçısı, Catherine Finch aynı zamanda Prens Charles'ın pardon şu anda Kral Charles'tı değil mi? Kral Charles'ın <gülüyor> da resmi sanatçısı aslında. ülkede saygın bir yeri olan bir hanımefendi. Karşısında da Senegal'li bir kora üstadı var. Yani bu Afrika'nın zaten milyon çeşit böyle telli sazları vardır. Kora da onlardan biri. Harika bir telliler doğusu yapıyorlar. Muhteşem bir aslında meşk yaptıkları. E, parçanın adı Listen to the Grass Grow. Bunu biz çimen yeşiline koymuştuk. E, Gülçin Hanım'la birlikte. E, şimdi bu doğaçlamayla programımıza... Ee, şimdilik son vereceğiz bitireceğiz ee, Barınhan'dan sizlere seslenmek bizim için büyük mutluluktu Gülçin Hanım çok teşekkür ediyorum tekrardan katıldığınız için ben de çok için. teşekkür ederim teknik masada bize Selahattin Çolak, Selahattin Çolak çok teşekkür ediyoruz oldu. çok teşekkürler evet, kesinlikle. ve şimdi efendim son olarak bu akşam listen to the grass grove diyoruz ve sizi Kainatın bütün renkleri, sesleri, titreşimleriyle baş başa bırakıyoruz. Baş bırakıyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Dünyanın Cazı Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman